Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve aleyhi ve ashabihi ve men tebiyon bi'essanin ila yumiddin. Ama ba'du bugün 26 Aralık 2014 Cuma bidatçilere karşı nasıl bir tutum takınmalı Ders serimizin 6. dersi. Alt başlığımız bidatçinin bidatine karşı çıkarken Müslümanlığından kaynaklanan haklarının gözetilmesi. Diğer bir alt başlığımızı. Kitap ve sünnetin hükmüyle selefin anlayışına başvurma konusundaki yanlış uygulara, uygulamalarımızın düzeltilmesi. Geçen hafta biz ne dedik? Ge veya geçen ders diyeyim, geçen hafta değil. Dedik ki üç mesele e, adı altında bidatçileri değerlendireceğiz. Bunlar bize neye delalet edecek? Bunların fasık olmadığına delalet edecek. Bunların adil insanlar olduğuna delalet edecek. Ehli sünnetin asıl itibariyle bunlarla iyi muamele yaptığına delalet edecek. Birincisi neydi? E, bidat tehlinin şahitliğinin kabul edilmesi. Yani bidat ehli birisi bir konu hakkında şahitlik ettiği zaman kabul edilirdi. Biz bunu geçen derste ispatladık. Bu derste de bidat ehlinin rivayetlerinin kabul edileceği, önümüzdeki derste de fetvalarının kabul edilece edileceği şeklinde e, üç konu e, başlığı altında ele alacaktık. Bugünkü e, konumuz rivayetler. Yani bidat ehline biz bakıyoruz, ehli sünnet onlardan rivayette bulunmuş ve bidatçı olmalarına rağmen hatta bazılarının bidat, de aşırı olmasına rağmen ehl-i sünnet vel cemaat onların bidatlerini ne yapmıştır kabul etmiştir bir insanın e, rivayetlerini kabul etmiştir bir insanın rivayetinin kabul edilmesi o kişi hakkında neyi gösterir bir fasık olmadığı neden çünkü fasının rivayet hadiste kabul mü Değil. başka sika güvenilir adil bir insan olduğu doğru mu emanetini e, emanetini ver ona mesela diyelim ki bir kadın burada duruyor bu odada doğru mu Başka hiç kimse yok. Ben varım, bu odada duruyorum. Bir yanda da bir tane kadın var yabancı yan odada. Caiz mi? Caiz. Halbette değil, bir şey değil. İhtilat değil, bir şey değil. Aynı şekilde yeryüzünün en bidat ehli insanlarından biri olsun ama sika ve adil kabul edilsin. Aynı şekilde tabir sahilse nasıl muvahhit kardeşini emanet ediyorsan hanımını ona da emanet edersin. Yan odada durur. Hiçbir sıkıntı yok. Anladınız mı? Müslüman'da asıl olan sıdıktır. Müslüman'da asıl olan güvendir. Ta ki bu aslı ortadan kaldırıcı bir etken bulunduğu müddetçe. Şimdi bidatçinin rivayetinin kabul edilmesi meselesi. Bidatçinin rivayetinin kabul edilmesi. Biz geçen derste e, bazı illetler almıştık. Aynı illetleri burada motomat işleyelim. Şimdi bakın kardeşler bidatçıların rivayetleri aynı şekilde şahitlikleri de neden kabul edilir? Mantıklar. Neden kabul edilir? Şudur bakın illetleri sayalım şimdi. Bir, onlara göre de yalan haram. Yani bir bidatçı. Doğru mu? Bir bidatı sahiplenirken onu din adına sahipleniyor. Yani onu dinden yapıyor. Nasıl sen Allah yukarıdadır derken bunu dinden olduğu için yapıyorsun? O da her yerdedir derken dinden olduğu için yapıyor. Dolayısıyla sana yalan haramsa ona da haram. Doğru mu? Allah'ın her yerde olmasıyla yalanın ne gibi bir zorunlu ilişkisi var? Yani Allah her yerdedir diyen eşittir yalan söyler. Böyle bir zorunluluk var mı? Yok. Başka? Onlara göre de peygambere yalan isnat eden ateştedir. Onların itikadında da var bu. Doğru mu? Başka? Onlar da Allah'tan korkuyor. Onlar da gece namazlarına kalkıyorlar, namaz kılıyorlar, hüngür hüngür ağlıyorlar. Doğru mu? O yüzden ne diyoruz? Bidat'in yalan ile zorunlu bir ilişkisi yoktur. Yani tabir ise ki sahih, bidatçinin yalan söylemesinin zorunluluğu diye bir şey söz konusu değildir asla. Çünkü neden? Bidatçı olmayan da yalan söyleyebilir. Doğru mu? O zaman demek ki bidatın şu anda kendisinde bidat bulunmayan sünni bir insan yalan söyleyemez mi? Nefsine uyamaz mı? Doğru mu? O zaman bu, bu anlamda bidatçı ile sünni arasında hiçbir fark yoktur. Hatta nice bidatçılar vardır ki dün bunu ispatladık. Nice bidatçılar vardır ki bidatçı olmayandan daha sadıktır. Neden? Ben mesela nefsime uyup bir sünni olarak diyelim bidatçı değilim. Ben bir sünniyim. Hiç bidat yok bende. Nefsime uyup yalan söyleyebilirim. Doğru mu? Doğru. Sahabe bile nefsini uyup yalan söyleyebilir. Mümkündür, masum değiller ki. Doğru mu? Kim, kim, kimseyi yalandan mutlak hali e, edebilir? Doğru mu? Ebu Bekir radıyallahu bile yalan söylemekten masum değil. Doğru mu? Dolayısıyla bu muvahitte de söz konusu. Ama bakın, o muvahhide göre, o sünniye göre yalan söylemek dinden çıkarmıyor. Belki günah o yüzden nefsini oyarak yalan söyleyebilir. Ama bir hariciyi düşünün. Haricilere göre nedir? Yalan büyük günah. Büyük günah da dinden çıkarır. Bakın bazen harici daha sadık olur. O yüzden dün biz İz İbni Abdüselam'dan naklettik değil mi? Eşarilerin büyük halimi ne diyor? Bazen diyor bir mutezile eşariden daha sadıktır diyor. Kendisi eşari olduğu halde. Neden? Çünkü diyor mutezilelere göre yalan söylemek adamı dinden çıkarır. O bunun yapması, o yani bir mutezilenin böyle yapması... Yalanın dinden çıkarmayacağına inanan bir insanın onu yapmasından daha zordur bu yalanı işlemesi bir mutezileye göre. Daha ağırdır. Doğru mu? Ben mesela bir sünni olarak kendi gayp aleminde en büyük günahı belki işleyebilirim. Hiç masum değilim. Şirki işlemekten bile masum değilim. Değil mi? Ama şirki herhangi bir özrüm yokken işlemem asla. Değil mi? Ama şehvetime nefsime uyup büyük günah işleyebilirim. Kimse bunu yapamaz. Sahabelerden zina edenler olmadı mı? Doğru mu? Değil mi? Rejim edilenler olmadı mı? O yüzden bakın büyük günahlardan sabit edil de E bu yalan yalan, zina göre daha hafif. O zaman bir sabeden de yalan sadır olabilir. Doğru mu? Ama aksisi ispatlanmadığı müddetçe bunda yalan vardır diye o kabul edilir rivayet. Anlatabiliyor muyum? Aslı her zaman biz ön planda tutarız. O yüzden diyoruz ki bakın kardeşler onlar da Allah'tan korkuyor onlara göre de yalan, haram ve zinanın pardon rivayetin ee, yalanla zorunlu bir ilişkisi yok. Şimdi geçen derste de yine söyledim. Tekrarlayayım e, canlandırma babından meseleyi. Bir rivayet neden zayıf kabul edilir? Ben şöyle bir şey iddia ediyorum. Bunun e, bir itiraz sunabilirsiniz küçük bir münakaşa babından. Ben diyorum ki bir hadisin zayıf olarak kabul edilmesinin yani iki ihtimalinden iki sebebinden başka asla bir sebep yoktur. Yani bir hadis neden hadisçiler ininde zayıf olarak kabul edilir? edilebilir. Ne gibi sebepler vardır hadisin zayıf kabul edilmesinde? Bir, Ravi'nin yalan söylemesi ve yalan söyleme ihtimali bu bir. İki, Ravi'nin hata yapması veya hata yapma ihtimali bu iki. Bundan başka asla üçüncü bir sebep yoktur bir hadisin zayıf olduğunu söyleyebilmek için. Aklına gelen var varsa söylesin buyurun. Mesela bu iki sebebin dışına çıksın. Öyle bir sebep söyleyin ki o sebep bir hadisin zayıf olması için kabul görmüş bir sebep, bir gerekçe. Ama bu söylediğim iki şartın dışına çıkmış. Buyurun. Aynen. Mesela alimler ne diyor? Metin tenkidi yapıyorlar. Değil mi? Diyorlar ki mesela bu Kur'an'a ters. O yüzden sahabe ne yapıyor? Mesela Ayşe radıyallahu anh. Sahabe yalancılıkla mı itham ediyor? Bazı rivayet reddederken hata yapmış olmasıyla mı? Hata yapmış olmasıyla. Eğer bu kadar kat'i değerler varsa dinde sahabe bunu, bu rivayeti yapıyorsa yanılmıştır diyor. Anlatabiliyor muyum? Bakın bu iki sebebin asla dışına çıkmaz. Dün kardeş mesela çok güzel bir örnek verdi ki, hadisin mumkatı olması, kopuk olması, yani aradaki ravi yok. Ben Ahmet'ten alıyorum, ben doğduğumda Ahmet iki sene önce ölmüş mesela. Ahmet bana dedi ki diyorum mesela. Veya değil mi? Arada bir kopukluk var. Veya Ahmet şöyle, Ahmet'ten diyorum, An Ahmet diyorum. Ama arada kopukluk var. Bu da nedir? Bakın kardeşler, bu da bu iki sebebin dışına çıkmaz. Neden? Alimler neden munkatı rivayeti, kopukluk olan rivayeti reddetmişlerdir. Çünkü o aradaki kişi var ya, kimse o, meçhul. Dolayısıyla yalan söyleme ihtimali var. Yalancı ravilerdendir belki. Doğru mu? Hata etme ihtimali var. Meçhul olunca reddetmişlerdir. Bakın yine bu iki asla dönmüştür. Şimdi bunu bidatçilere uygulayalım. Eğer bidatçinin yalan söylediği tespit edilmediyse geriye tek sebep kalır. O da ne? Hata etmesi. Doğru mu? Doğru mu? Yalancı, şimdi bidatçilik eşittir yalancılık mı? Değil. Öyle desek 72 fırkanın her, her bir yeryüzünde yalancı olmuş olur. Mümkün değil. Doğru mu? Doğru mu? O zaman geriye ne sebep te e, kalıyor? Tek sebep kalıyor. Hata etmesi. Hata ettiğini şu rivayette ispatlayamazsan nedir? Geriye onun sikalığı kalıyor. Aynı sünni gibi, muvahhip gibi, yalan söylemesi de onun hadisinin zayıflığıdır. Hata etmesinin de. Nice sikalar var, müptedi ede bir bidatçı değil hadisi e, ne görünmüş? Zayıf görülmüş. Neden? Şaz görülmüş. Mesela ben sikayım güvenilirim doğru mu? Ben sika bir raviyim güvenilirim. Burada da beş tane daha sika güvenilir raviler var. Benim rivayetim onlara muhalefet ediyor. Doğru mu? Ben sik olduğum halde bak hiç müptedi olmadığım halde yine de hadisim reddediliyor. Neden? Çünkü sika birinin kendisinden daha sikalara muhalefet ettiğinde asıl olan hangisinin kabulüdür? Mesela onlar üç kişi ise maça, maça kafadan bir sıfır yenik başlıyor, bire üç. İki, benden daha sikalarsa iki sıfır öne geçtiler. Değil mi? 2 sıfır öne geçene yenildi der misin? Veya sıfır olana galip geldi der misin? Bunun gibidir, bu mantıkla bakmışlardır hadis-i Yani demişlerdir ki bu evet sikadır ama bu kadar kendisinden daha sika gerek e, rivayeti dapt açısından gerek sayı açısından her neyse daha sıkay muhalefet ediyorsa bunda hata yapması benim hata yapmam sik olduğum halde zanlı galiptir demişlerdir ve rivayetini atmışlardır reddetmişlerdir. Yine bu iki şarttan birine dönmüştür. Dolayısıyla bu iki şart Sünnide de olabilir. Değil mi? Bidatçıda da de olabilir. Demek ki burada illet onun bidatçı olup olmaması değil. Hata edip etmemesi, yalan söyleyip söylememesi. Tamam. İşte bundan dolayı kardeşler bütün bu saydığım illetlerden dolayı Ehl-i Sünnet vel Cemaat adaletini korumuş. Demiş ki bu adam mübtedîyide olsa bunda bir hata tespit etmiyorsak, yalancı da değilse bu bidatını din adına yapıyor. Dolayısıyla bu adam takvadır, âmittir, muttakidir rivayeti ne olur? Kabul edilir. Şimdi onları ispatlayacağız. Şimdi bakın konuya giriyoruz. Diyoruz ki ağır basan görüşe göre Bidat dışında zedeleyici bir durumu olmayan kimsenin yani sadece bidatı varsa ve başka zedeleyici bir kötülüğü yoksa böyle bir kimsenin rivayeti şu iki şartla kabul edilir böyle bir insanın. Bir, kendisine hüccetin ikame edilmesi şartlarıyla beraber ve hüccet ikame edildiği halde onun inat eden ısrarcı biri olduğu kendisine kişilere zahir olduktan sonra böyle bu bir. İkincisi bidatını desteklemek için kendisi gibi birinden münker bir rivayet etmemesi. İşte bu iki şart. Böyle yaparsa o zaman yalan ithamından dolayı değil de kuşkudan yani töhmetten dolayı rivayeti ne olur? Reddedilir. Yine de bunun rivayetinin reddedilmesindeki illet neymiş? Bidat mıymış? Cık. Ne? Şüphe ve korku. Ben bidatçıyım. Kendim gibi bidatçıdan da bir bidatçı bir, bir rivayet yapıyorum. Ve yaptığım rivayette benim bidatımı destekleyici ifadeler var. Bundan dolayı reddedilmiştir mesela. Ki göreceğiz bazen, bazı raviler var, bidatını destekleyici, bazı zahiren baktığında bidatını destekleyici rivayet yapmışlar, yine kabul görmüşler. O yüzden bidatını destekleyici ol olması da sana zahir olacak onun. Mesela bir şia, ravi zincirinde bir şia var, öyle bir rivayet yapıyor ki tamamıyla şiilerin akidesini dayandırdığı bir şey. Tamamıyla yani sünniliğin uzak olduğu ama şialığın akidesini dayandırdığı bir mesele. Bu reddedilir. Ah. Ama öyle şeyler vardır ki evet şiaya yatkın ifadeler var ama ehl-i sünnetin de kabul gördüğü. Mesela Ali radıyallahu faziletine delalet eden rivayetler gibi. Bunlar reddedilmez. İşte böyle bir kimsenin yalan ithamından değil ancak töhmetten, kuşkudan dolayı hadise reddedilir. Kendilerinden bir takım ihtilaf nakledilmesine rağmen uzman muhaddis, muhakkik alimlerin... Bırakın açıklamalarını, uygulamalarında üzerinde ittifak ettikleri görüş budur kardeşler. İttifak söz konusudur burada. Bakın İmam Zehebi ne diyor şimdi? Diyor ki, hadis imamlarının bütün uygulamaları şunu ifade ediyor. İcmaya atıf var. Bidatçı birinin bidatı onu İslam dairesinden çıkarıp, zaten bizim konumuz ne? Bidatçı Müslüman. Bidatçı kafirden bahsetmiyoruz. Diyor ki, hadis imamlarının bütün uygulamaları şunu ifade ediyor. Bidatçı birinin bidatı onu İslam dairesinden çıkarıp kanını, calını mübah saymıyorsa onun rivayetlerini kabul etmek caizdir. Hadis imamlarının bütün uygulamaları diyor bunu ifade ediyor. Siyer alam-ı Bizzat İmam Zehebi'nin kendi eserinde. Yedinci cilt 154. sayfa. Ondan önce. İmam Zehebi'den önce kim gelmiştir? Bakın Hatibel Baghdad'i, Değil mi? Hatibel Baghdad'i. Özellikle müstalah imamıdır. Bidat ehlinin rivayetini kabul konusunda imamların ifadelerindeki ihtilafı naklediyor ki biz bunu hep söyledik. Bakın birçok ihtilaf nakledilir. Bidatçıdan rivayet edilir mi edilmez mi bunun iç yüzüne o işin farklı bir boyutu. Ona çok girmiyorum. Bizim konumuzla alakalı noktası önemli. Bakın Hatib el-Bağdadi bidat ehlinin rivayetini kabul konusunda imamların ifadelerindeki ihtilafı naklediyor. Sonra da dönüp naklettiği ihtilafı bidat ehlinin rivayetinin kabulüne dair icma ya da icmaya bir yakın bir durum olduğunu naklediyor. Yani iş, ihtilaf naklediyor ama diyor işin hakikati incelendiğinde, kaviller cem edildiğinde icma veya icma'ya yakın bir durum söz konusu. Bakın Hatip el Bagdadi ne diyor? Diyor ki bidat ehlinin haberlerini, hadislerini hüccet kabul etmeyi caiz görmemiz konusundaki dayanağımız şudur. İfadeyi görüyor musunuz? Bidat ehlinin haberlerini, hadislerini, hüccet kabul etmeyi caiz görmemiz konusundaki dayanağımız şudur. Meşhur olduğu üzere sahabe, hem haricilerin hem de onlar gibi tevil yoluyla fasık olan, buradaki lugavi anlamdaki fasıktan kastediyoruz ha, büyük günah işleyen fasık değil yani haktan sapma, onu geçen derslerde anlatmıştık, ispatlamıştık. Hem haricilerin hem de onlar gibi tevil yoluyla fasık olan benzeri kimselerin haberlerini ve şahitliklerini kabul etmişler. Görüyor musunuz? Onlardan sonra tabi'in ve halef uleması da aynı uygulamayı devam etmişlerdir. Çünkü onlar bu kimselerin doğruluğun, dürüstlüğün peşinde olduklarını, harici de doğruluğun, dürüstlüğün peşinde, yalanı büyük günah saydıklarını... Bu bidatçıların. Kendilerini yasak, bakın dersin başında söylediğim hep illetleri atfediyor. Onlara göre de bunlar haram, onlara göre de bunlar yasak değil mi? Bakın. Çünkü onlar bu kimselerin doğruluğun, dürüstlüğün peşinde olduklarını, yalanı büyük günah saydıklarını, kendilerini yasak fiilden, fiillerden koruyup uzak tuttuklarını, şüphe ehline ve kötü yolda olanlara karşı çıkıp onların kendi görüşlerine aykırı olan ve muhaliflerinin delil olarak tutunduğu hadisleri rivayet etmelerine itiraz ettiklerini görmüşlerdir. Hatta onlar diyor bu bidatçılar öyle yaklaşmışlardır ki meselelere bidatlerini destekleyen ve bundan dolayı da rivayetlerde bulunanları bile kere görmüşlerdir. Yani biz bidatlerimizi desteklemek için de rivayet yapamayız yani. Böyle titiz davranmışlar. Bu yüzdendir ki onlar haricilerden olduğu halde, isim veriyor şimdi İmran İbni Hittan'ın rivayetini bakın, isimlere bakın diyor ki bu yüzdendir ki onlar yani ehli Sünnet Haricilerden olduğu halde kimin İmran ibni Hittanın rivayetini ve Kaderiye ile Şia'nın görüşlerine meyleden Amribni Dinarın rivayetini hüccet kabul etmişlerdir. Devam ediyor. İkrime de ibadiyedendir. İkrime niye bunu saklıyorlar bizden bildiğimiz ikrime yok. Kimdir bu ikime? Muhaddi e şey Müfessirdir. Aynı zamanda muhaddistir de ve taberinin umdelerindendir. İkrime fikrine ibadiyeden idi. İbadiye, İbadiyye'nin haricinin bir kolu. Başka bakın devam ediyor bu. Hepsi eee Hatib el-Bagdadi'nin el-Kifaye'de söylediği ifadedir kardeşler. Tamam Başka İbn Ebi Necid de Mutezile'den idi diyor. Mutezile'nin de rivayeti kabul. Abdulvâris İbn Saîd, Şibil İbn Abbad Seyf İbn Süleyman, Hişam ed -Dustuva -Dustuva ...Said İbni Ebi Arube... Sallam İbni Miskin de Kaderiye'den idiler. ...Alkama İbni Merset... ...Amr İbni Murra... ...Misar İbni Kidam ise... ...Mürciye'den idi. Bütün fırka bırakmadı. Ubeydullah ibni Musa... ...Halid İbni Mahlet... Abdurrazak Musannafın sahibi. Biliyorsunuz değil mi? Bizim delilet getiriyoruz ya... Abdurrazak Musannaf böyle dedi... ...İbni Ebi Şeybe Musannaf da böyle dedi... Diyor ki bunlar Şii görüşteydiler. Abdurrezzak musannaf var ya bizim delil getirdiğimiz İbn Ebi Şeybe hep kaynaklarda görürsünüz. Niye saklıyorlar? Tamam bazı ihtilaflar olmuş Abdurrezzak tartışılmış Şii'den miydi değil miydi? Sadece ihtilaf olup olmadığından dolayı tartışılmış. Yani Şii'den olduğu da kabul görülse kabul. Bizi ilgilendiren bu nokta. Yani demek Şii'lerden olması caizmiş bizim kaynağımız olabilmesi için. Eğer Sikaysa ve Abidse. Ki raci olan da zaten Abdurrezzak Mus ee, Şii'lerdendir. Bakın. Abdurrezzak Musannaf bizim kurabayınları da satar. Abdurrezzak Musannaf Şii görüşten idi. Sayması uzun sürecek daha çok pek çok kişi. Bunu söyleyen Hatib el Bağdadi. Sonra bakın sözlerine bakın. Nasıl icmaya atfediyor? İlim ehli öteden beri onların rivayetlerine kitaplarında yer vermişler ve hadislerini hüccet kabul etmişlerdir. Bak, ilim ehli öteden beri yani ilim ehli öteden beri dedi. Hatib el-Bağdadi 400 46, Hicri 463'te vefat ediyor ve öteden beri diyor. Selefe atıf var burada. Öteden beri ilim ehli onların rivayetlerine, kitaplarında yer vermişler ve haberlerini hüccet kabul etmişlerdir. Dolayısıyla da bu bir nevi onların icması gibi olmuştur. Yani ameli icması. Ki bu bu konudaki bu konudaki yani bu bap'taki en büyük delildir. Bu bap'taki dediğine yani bidat ehlinin rivayetlerinin kabul edilebileceği, edileceği. Bu delille de doğru görüşe yaklaşıldığı zanlı kuvvetlenmektedir diyor. El kifayede hatibul bagdadi. Bakın bu iki alimden önce de yani bagdadi ve zehebiden önce de bakın hakim ne diyor? Hakim yani müstelebeklerin sahibi. Bidatçıların ve heva ehlinin rivayetleri. Onların rivayetleri o rivayetlerde doğru söyledikleri takdirde, yani yalancı olmadıkları takdirde, hadis ehlinin çoğunluğuna göre makbuldur. Bunu el-medhalde söylüyor. Bakın hakim, kardeşler, hakim bu görüşü hadis ehlinin çoğunluğuna dayandırmakla yetinmiştir. Çünkü o neden çoğunluğuna dayandırmıştır? Diğer alimler gibi icmazlık yetmemiştir. Çünkü o İmam Malik'in bidat ehlinin rivayetini reddettiğini gösteren bir ifadesine yer veriyor. Hani o ifadeyi nakletmiştik sonra İmam Malik onunla ne kastediyor onu da ispatlamıştık değil mi? Ona yer verdiği için çoğunluğu diyor yoksa o da oradan icmayı kastedecek. Ancak biz daha önce şunu açıklamıştık ki bunu pekiştirecek ayrıntılar ileride de gelecek İmam Malik bidat ehlinden rivayette bulunmayı mutlak olarak terk etmemiştir. Bunu ispatlamıştık biz. Bazılarının rivayetini terk etmesi de onları fasık olarak görmesinden ya da töhmetten dolayı değil, sırf bidatçıyı caydırmak, tedib etmek amaçlı olduğunu ispatlamıştık maslahattan dolayı. Yoksa bidatçı olduğu için rivayetlerini reddetmiyordu. Onları tedib etmek. Hani bidatlarından caydırmak için yapıyordu onu. Onların hepsini ispatlamıştık. Yani illet bidatçı olmaları değildi. İllet onları tedib etmek. Düşünün mesela ben kardeşin arkasında namaz kılsam namazım sayı, çünkü namazını bozacak bir şey yok ama onda gördüğüm bazı şerlerden dolayı kılmıyorum. Onu tedip amaçlı. Maslahat görüp yapabilirsin. Nam ya, yoksa şey sayı olmadığı için değil namazın. Rivayet de böyle. İmam Malik uygulamayı yapmıştı. Biz ilk beş ders boyunca hep bunları işledik, ispatladık. Bu sebeple hakimin bu konuda hadis ehlinden hiç kimseden bir ihtilaf nakletmemesi ve bidat ehlinin rivayetlerinin kabulü görüşünü de sadece çoğunluğun görüşü olarak vermemesi gerekirdi. Zira onun istisna olarak sadece İmam Malik'i zikretmesinden ve İmam Malik'in bu konudaki görüşünün doğru bir vecihle yorumlanmasından çıkan sonuca göre bu görüş bütün hadis ehlinin görüşüdür. Ki ben inşallah mustalah ilmini okuttuğum zaman başlı başına... Tüm vecihlerin vecihleriyle birlikte yani tüm münakaşalarıyla birlikte bidat elinin bütün böyle görüşleri meşhur görüşleri bidat elinden rivayet yapılır mı yapılmaz mı kim ne demiş sözlerin arasını cem böyle iki veya üç ders bu sadece bunu ayırmayı düşünüyorum. Yani münakaşalı bidat elinden rivayet yapılır mı yapılmaz mı hep böyle problem bazı müteahillerin sözlerinde ki onların da çoğuna göre zaten bidat elinden rivayet yapılır ama yapılmaması maslahata bağlıdır. Bütün bunların ötesinde hakimin sözleri içerisinde kendisine göre bidat elinin rivayetinin makbul olduğu görüşünün hadis ehlinin çoğunluğunun görüşü olduğunu söylemesi bile yeter. Ki bu sözünde bile çoğunluğa nispet ediyor. O bile bize ne yeter. Bakın İbn Hibban mukaddimesinin sahihinde diyor ki İbn Hibban sahihi var değil mi? Bu sahihinin mukaddimesinde diyor ki İbn Hibban bakın kardeşler. Mürciye ve mürciye ve rafizilik ve benzeri gibi kimler Mürciye. başka Rafizilik ve benzeri gibi. Bir takım mezhepleri benimseyen ravilere gelince, onlar bahsettiğimiz şartlara göre sik oldukları takdirde biz, yani yalancı olmadıkları takdirde biz, onların haberlerini hüccet kabul ederiz. Yalan olmasın, hüccet kabul ederiz. Rafizi de olsa, mürciye de olsa. Yani bak biz diyor ha, hadis ehlinden, hadis ümmetinden bahsediyor. Yani biz imamlar, biz hadis kaynakları. Bakın siz akidelerinizi bizim kitaplardan alıyorsunuz. Delil getirdiğiniz zaman İbni İbban Sahide böyle dedi diyorsunuz küfür ederken benim kitabından rivayet ediyorsun. Bak ben İbni Hibban olarak biz ne diyoruz size? Diyoruz ki mülciye ve rafizilik ve benzeri gibi bir takım mezhepleri benimseyen ravilere gelince onlar bahsettiğimiz şarta göre sika oldukları takdirde biliyorsunuz sikanın şartlarını yalan olmayacak ee, vesaire. Biz onların haberlerini hüccet kabul ederiz. Mezheplerini ve kendi ile yaratıcıları arasında olan hususları da taklit ettikleri görüşleri ise Allah'a havale ederiz. Onlarla Allah arasındadır onların bidatleri, yaratıcıları arasında. Biz onların rivayetlerini kabul ederiz. Bakın bu hepsinden öte İbn-i Cevzi, İbn-i Kayyım Rahimallah. Bidatçının şahitliğinin hükmüne dair ne diyor? Diyor ki, itikadında fasık olan kimse geçen dersi anlattık. Lugavi fasık. O yüzden zaten devamında diyor ki, dinine bağlı muhafazakar kimseyse, yani mutlaki bir insan ise. Onun fasık olduğunu hükmetsek bile, Lugavi olarak, onun şahitliği makbuldur. Mesela, rafiziler, hariciler, mutezile ve benzeri gibi kendilerini tekfir etmediğimiz bidat ve hevahli böyledir. İmamların açık ve kesin ifadeleri de bu yöndedir. O yüzden Bukhari Müslim'de dolu şiiler, rafiziler, hepsi rafizincileri. Bakın Şafi şöyle demiştir, bunu söyleyen kim? İbn-i devam ediyor. Diyor ki Şafi şöyle demiştir ki Şafi'nin bizzat sözlerini kendi kitaplarından nakletmiştik ashabından da. Şafi diyor ki Bidat ehlinin birbirleri hakkında yaptıklı, yaptıkları şahitlikleri kabul ederim. Ancak Hattabiler hariç. Hattabileri anlatmıştım kim? Hattabiler rahatsızların bir koludur. Yalanı helal sayan bir taifedir. Geçmişte de kalmadı zaten. Hattabiler hariç çünkü onlar İmam Şafii diyor çünkü onlar mukaliflerine karşı kendi yandaşları lehine şahitlik yapmayı dinlerinin bir parçası görürlerdi. İllet yalan söylemeleri. Dolayısıyla bir tevhid ehli de olsa, sünni de olsa, hiç bidat olmasa da yalan söylese onun da rivayeti reddedilir. Doğru mu? Sonra devam ediyor. Diyor ki, hiç şüphe yok ki günah sebebiyle tekfir eden ve günahı yalan sayan kimsenin şahitliği, böyle olmayan kimsenin şahitliğini kabul etmekten daha evladır. Bakın, İmam Şafi bile aynı şeyi söylüyor. Nice bidat tehli vardır ki, sünninin rivayetinden rivayeti daha kabuldür. Mesela düşünün. İçerisinde harici olan bir ravi zinciri düşünün. Var. Bukhari Müslü'nde var. Ravisi harici. O daha sika görmüştür bazı alimler. Bunu kim? İz İbni Abdüselam söylemişti. Başka alimlerden de naklettik. Burada da İmam Şafi söylüyor. İbn-i Kayyım da ediyor. Ne diyorlar? Bazen bu bidat ehlinin rivayeti diğer sünnilerden muvahhitten, tevhid ehlinden daha sayı olur. Neden? Çünkü ben nefsime uyup yalan söyleyebilirim. Ne kadar da sünni olsam ama haricilere göre yalan söylemek dinden çıkarıyor. Mutezile göre yalan söylemek adamı cehenneme ebedi sokuyor. Bundan dolayı söylemezler. Bundan dolayı daha sıkı olabilirler diyor bakın. Hiç şüphe yok ki günah sebebiyle tekfir eden hariciyi kastediyor. Ve günahı yalan sayan kimsenin şahitliği böyle olmayan kimsenin şahitliğini kabul etmekten daha evladır. Öteden beri, alt, üçüncü mü dördüncü mü icma, öteden beri selef ve kalef de böylelerinin şahitliklerini ve rivayetlerini kabul etmişlerdir. İbnül Kayymun'u Turukul Hukmiye de söylüyor kardeşler devam ediyorum. İbn Dakikul Eid büyük fakih'tir, aynı zamanda muhaddistir de kendisi ve mustala de ana kitaplı kaynak kitabı vardır. İbn Dakikul Eid hatta 40 hadis şerhi meşhurdur. İbn Dakikul Eid fakih'tir. Büyük bir Şafii alimidir. Bakın diyor ki: "Bizim indimizde hep bak ehli sünnete muhaddisten nasıl atf ediyor. Bizim indimizde karara vardığımız görüşüdür. Rivayete yani ravilerin sahip olduğu mezheplere itibar edilmez." ilgilendirmez. Bana ne?" diyor. Çünkü biz kıble ehli olan hiç kimseyi şerate mutevatır olarak sabit olan bir şeyi inkar etmediği sürece tekfir etmeyiz. Buna inandığımıza, itikad ettiğimize göre bir de buna ravideki takva, vera, zapt ve Allah korkusu eklendin mi? Rivayete itimat edilecek şartlar yerine gelmiş demektir. Bunu el-İktirahta söylüyor. Bakın devam. Bu şu demek oluyor kardeşler, bidatçı Müslüman ise onun bidat çıkarması Allah'tan korkan takva, vera, zapt ehli biri olmasına aykırı değilmiş bidatçı olmak. Kişinin bidatçiliğinin yanı sıra muttaki takva sahibi ve Allah'tan korka biri olması gayet ve gayet neymiş ehl-i mümkünmüş. Hiç bundan daha büyük bir övgü olabilir mi bidat ehli için? Vera sahibi, takva sahibi, zapt sahibi. Mutlaki. Hatırlıyor musunuz? İbn-i Teymiyye'den nakiller yapmıştım. Gece gündüz istihazede bulunan ve bunlarda bunları artık kendilerine adet edinen nice bildiğin salih, takva, mutlaki insanlar vardır ki böyle böyle şirk diyor. Nakilleri yapmıştım hatırlarsanız. Tanıdığım züh bir takva, salah eli kimseler. Aynı bize şu anda Mahmud Efendi yapıyor bize. Aynı Mahmud Efendi gibi. Gerçekten züh, takva ve salah eli bir insandır. Abiddir. Belki hiçbirimiz onun kadar zahiren ibadet etmiyoruz. Aynı işte bahsettiği bunlar. Bu insanlar. Ve işte Mahmud Efendi'nin sağ kolu olan kim? Kemal Efendi, Kemal Hoca gibi. Geçen bizim akrabalardan bir tanesi vefat etti. Özellikle onu çağırdık. Cenaze namazını kıldırdı. Evet. <gülüyor> diyor ki bakın. İbn-i Dakıyk'il İd sözlerini tamamlıyor. Ne diyor? Diyor ki evet. Burada iki hususta düşünülmesi gerekir. Birincisi. Bidatçı'nın kendi görüşünü, mezhebini destekleyen İbn-i sözleridir. Destekleyen bir konuda yaptığı rivayet kabul edilir mi edilmez mi? Bu tartışmaya açıktır. Töhmet kuşku olduğunda şahitliğin reddedileceği görüşüne sahip olan kimse kendi görüşüne göre böyle bir rivayeti kabul etmez. Töhmet ve kuşku bakın burada ne diyor? Diyor ki, burada bir dipnot düştük, burada töhmetten kasıt kuşkudur kardeşler. Yani sahip olduğu bir nefret ya da sevgi sebebiyle şahitliği sırasında hakikati söylemeyeceğine dair şüpheyi güçlendiren bir durum ortaya çıkan kimsenin şahitliğinin kabul edilmemesi durumudur. Yani düşünün, bunu geçen derste anlatmıştım. Bir adamdan şüphe duyuyorsan bu, sırf kendi arkadaşını, kendi mezhebindeki kişileri kayırmak için onların hakkında yalancı şahitlik yapabilir falan değil mi? Bunların hepsini ispatlamıştım. Bakın, sevgi ve e, İbn-i İbn diyor ki bakın İbn-i bu konu hakkında ne diyor? Diyor ki se, e, sebebi sevgi olan töhmet'e gelince alimler bunun şahitliği düşürme konusunda etkili olduğunda icma etmişlerdir. Ancak sevgi durumunda ya da sebebi dünyevi düşmanlık olan nefret durumunda adil kimsenin şahitliğinin töhmet sebebiyle reddedilip reddedilmeyeceğinde ihtilaf etmişlerdir. Büyük şehirlerin fakihleri reddedileceğini söylemiştir. Ancak onlar bazı durumlarda töhmetin gereğinin uygulanacağı, bazı durumlarda ise uygulanmayacağı hususunda ittifak etmişlerdir. O yüzden şunda ittifak var. Yani sen bir adamdan, şu sende zanlı galip, bu kendi arkadaşını kayıracak, onun hakkında yalancı şahit edilecek. Bunlar da, bunların rivayetleri, bunların şahitlikleri de reddedilir. Bazı durumlar hakkında da ihtilaf etmişler. Bazıları uygularken bazıları uygulamamıştır. Üzerinde ittifak ettikleri durumlardan biri, örnek veriyor bunlara, bir babanın oğlu oğlun da babası lehine şahitlik etmesidir. Annenin oğlu, oğlun da anne için şahitlik etmesi de böyledir. bidayet Müştehit de bunu söylüyor. Bakın, El-Karafi de diyor ki, bil ki ümmet, genel anlamda töhmet sebebiyle şahitliği reddedile şahitliğin reddedileceği konusunda hemfikirdir. Ancak bunun bazı dereceleri, tezahürleri konusunda ihtilaf vardır. O yüzden töhmet vasfına sahip olduğu inancı olan veya karineler bulunan insan muayyen şahıs hakkında o zaman ne olur? Reddedilir. Töhmet ve bakın şimdi kardeşler. töhmet ve kuşku sebebiyle şahitliğin reddedilmesi şahadetin, adaletin mutlak olarak kayıtsız şarsız zedelenmesini gerektirmez. Neden? Çünkü mesela bir ortak, dikkat edin. Kendi ortak orta ortağı lehine şahitlik edince hakim kuşku dolayısıyla onun şahitliğini reddeder. Bunlar şahitlik baba yani rivayet şahitlik hepsi dahil buna. Ama aynı ortak Sünni olsa, için, sünni olsa müptedi olmasa için de böyledir. Ona göre yani. Aklınızda tutun. Onu. Ama aynı ortak aynı anda başka bir şahıs lehine şahitlik eder ve şahitliği kabul edilir. Kurabiler'de de var. Demek ki illet ne? Onun bidatçı olması değil. O töhmet korkusu. Şahitlikte kayırma kuşku ihtimali olmadığı için onun bu şahitliği kabul edilir. Yani bir şahıs birisi hakkındaki şahitliği kabul ediliyor bazen ama aynı şahısın başkası hakkında kabul edilmeyebiliyor. Bu fıkıh izah bizim daha önce zikrettiğimiz neydi? Bidatçının bidatine uygun bir rivayette bulunması durumunda rivayetinin hükmünün ne olduğu meselesi için de geçerlidir ki biz bu konuda şöyle demiştik. Onun bidatını destekleyen rivayetinin münker oluşu rivayetinin reddi için yeterli bir sebeptir. Ama bu onun diğer rivayetlerine bir halal getirmez. O halde bidat kuşkusuyla rivayetin reddi meselesi öz itibariyle menfaat ya da sevginin söz konusu olduğu şahitliğin reddi meselesiyle aynıdır. Sonucundaki durum nasıl ki mutlak olarak reddi gerektirmiyorsa ilkinde de aynı durum söz konusudur. Bakın İbn-i Dakik'in sözlerine devam ediyoruz. Diyor ki ikincisi ikinci kısım bize göre bidat olan görüşüne mezhebine davet eden, ona taassupla bağlı olan ve batıl görüşünü açığa vuran kimsenin rivayeti, onu hör görmek ve bidatını söndürmek, bastırmak amacıyla reddedilir. Yoksa illetine Rivayetini bastırmak amacıyla reddedilir. Çünkü bidatçıya saygı göstermek, onun mezhebinin görüşünü yüceltmek demektir. Bunun tek istisnası, onun rivayet ettiği hadisin bize yalnızca onun kanalıyla gelmiş olması durumudur. O zaman hadisin muhafaza edilmesi maslahatı, bidatçının hor görülmesi maslahatından önce tutulur. El-ihtirahta bunu söylüyor. Görüyor musunuz kardeşler? Bakın, bidate davet eden kimsenin rivayetinin hükmünün tahkikinin işte üç yüzü budur kardeşler. Bidatçıdan hadis aslı itibariyle kabul edilir. İki sebepten biri bulunursa hata etme ihtimali veya yalan söylemesi reddedilir. Bunun dışında rivayetleri nedir? kabul edilir. Eğer bu bidatçı ise ve hüccet ikame edilmişse özellikle ve bidatına net bir şekilde, böyle şüpheli değil, net bir şekilde bidatını destekleyen rivayetler yapılmışsa bu insandan bunun rivayetleri terk edilir. O da maslahattan dolayı o da maslahattan dolayı terk edilir. Yoksa bidatçı olduğundan dolayı değil. Bu da ne? Bidatçının hala adil, sika ve sadık bir kişi olduğunu ne yapar? Gösterir. Bidata davet eden kimsenin rivayetinin hükmünün, tahkikinin iç yüzü budur. Bundan anlaşılmıştır ki böyle birinin rivayetinin reddedilmesi onun dindeki bir töhmetten kuşkudan dolayı değildir. Aksine sadece onu caydırmak ve tedip etmek içindir. Aksi takdirde eğer bidata, bidatına davet eden bidatçı naklinde güvenilir değilse hadisin muhafaza edilmesi maslahatının ne anlamı olabilir ki? Doğru mu? Şimdi bakın, bidat ehlinin rivayetlerinin kabul edildiğine dair rivayetleri nakledelim. Mesela, yine bizden sakladıkları Kata hiç duydunuz mu? İmam Katade ya, İmam Katade, büyük hali müfessir. Münavabasının ashabı doğru mu? Katade'nin kaderi olduğunu biliyor musunuz? İmam Katade'nin, hatta imam lakabını almıştır ehl-i sünnetten. Kaderi olduğunu biliyor musunuz? Mesela, kaderiyeden olan Katade. Buna bir örnektir. İmam Zehebi onun hakkında şöyle demiştir, bakın. O, hadisi işittiğini açıkça rivayet ettiği takdirde, hadisi icma ile hüccettir. Zira o tedlis yapan biridir. Tedlis ne? An an diyorsun, birilerini düşürmek için. O çok önemlidir. E, bununla meşhur olmuştur. Görüş olarak kaderiyeden idi. Allah'tan af ve afiyet dileriz, diyor İmam Zehebi. Görüş olarak kaderiyeden idi. Bununla birlikte hiç kimse onun sıdkında, dürüstlüğünde, adaletinde ve hıfzında tereddüt etmemiştir, diyor İmam Zehebi. Allah'ın onun gibi bidate bulaşıp da amacı Allah'ı tazim ve tenzih etmek olan ve bu konuda elinden gelen gayreti göstermiş olan kimseleri mazur görmesi umulur. Zira Allah adil bir hakemdir. Kullarına karşı lütufkardır. Yaptığından dolayı da sorguya çekilmez. Dilediğini yapar. Şu da var ki ilim ehlinin büyük imamlarından birinin doğrusu çok olur. Hakkı araştırdığı bilinir. İlmi geniş e, ilmi geniş ve zekası aşikar olur. Salih, takva sahibi ve itibahli biri olarak tanınırsa onun hataları bağışlanır. Biz de onu sapkınlıkla itham etmez ve güzel yalanını e, güzel yanlarını unutmayız. Tabii onu bidatinde ve hatasında örnek de almayız. Hatasından tövbe etmesini, etmiş olmasını ümit ederiz diyor. Siyer A'lamun'u balada İmam Zehbi. Bakın Abdurrahman i̇bn Mehdi kimdir? Cerh tadil alimlerinin en büyüklerindendir. İmam. Doğru mu? Kaderiye'den olan Muhammed i̇bn Raşid el-Mekhuli'den rivayette bulunuyor. Muhaddislerden biri de ona diyor ki. Kaderiye'den rivayette bulunuyor. Muhaddislerden biri ona diyor ki. Görüyorum ki sen bizimkilerden yani dımaşlığa bir adamdan hadis naklediyorsun. Halbuki bizimkiler dımaşlığa ondan hadis nakletmeyi kerih görürler diyor İbn-i Mehdi. Yani şöyle düşünün. Ben Fatihliyim. Tamam bir arkadaş geliyor, Fatihli birinden rivayet ediyor. Ben de diyorum ki, ya görüyorum ki sen Fatihli birinden rivayet ediyorsun. Halbuki bizimkiler, yani Fatihliler onu kerih görüyor diyorum. Yani onu ondan hadis nakletmeyi kerih görüyorlar diyorum. Sen nasıl nakledersin? Diye soruyorum. Tamam. Abdurrahman İbni Mehdi'ye, cah tadil alimine. Birisi soruyor ona bir muhaddis. İbni Mehdi de ne cevap veriyor? Bakın diyor ki, kimmiş o? Kimden bahsediyorsun? Muhaddis de ona diyor ki, Muhammed İbni Raşid Edmeşki diyor. İbni Mehdi Tekrar ona diyor ki, niye? Ne oldu ki yani ondan rivayet ettiysem? Muhaddis de ona diyor ki, e, o kaderiyeden idi. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Mehdi öfkelendi ve şöyle dedi, Arapçasını okuyayım. Fema yedurruhu en yakuna kaderiyen. Onun kaderi olmasının ne zararı var? Görüyor musunuz kardeşler? Bunu El-Ukayli naklediyor, El-Kamil naklediyor vesaire. El, e, e, i̇bn Adi El-Kamil'de naklediyorlar vesaire. Bakın. Abbas ed-Duri. Başka rivayet. Yahya'nın. Burada Yahya kim? Yahya bin Ma Ma'in. O da Certadil'de imamdır. Şöyle dediğini işittim. Ben Abbad bin i Suhey'ten hiç hadis yazmadım. Ben dedim ki sen her davetçi, propagandacı hakkında böyle mi yapıyorsun? Davetçi bidatçı birisi. Hakkında böyle mi yapıyorsun? Eğer o kaderi, rafizi ya da başka bir bidat ehliyse onun hadisi yazılmaz. Böyle mi yapıyorsun? O da şöyle dedi. Onların hadisleri yazılmaz. Ancak bu, bidat mezheplerinden oldukları sanılan ama o mezheplerin davetçiliğini yap, yapmayanlar hariç. Demek ki illet onun rafize olması değil. Doğru mu? Dav yani şeyde, bidatçıda, bidatinde davetçi olması. Mesela diyor, devam ediyor. Mesela Hişam ed-Destevai ve benzeri gibi kaderi olup da inandıkları bidate davet edenler, davet etmeyenler ve propagandasını yapmayanlar gibi. Kabul ederiz diyor rivayetine. Ne problem var? Tarih Yahya İbni Ma'in'de bu kardeşler. Hatip El-Kifay'de de bunu naklediyor. Devam ediyoruz. Süfyan İbni Uyeyne diyor ki bize Abdülmelik İbni Ahyen şöyle tahdis etti ki o Şii ve bize göre görüş sahibi bir Rafiziydi. Görüyor musunuz? İvayet ediyor. Sonra diyor ki bize göre o Şii ve görüş sahibi bir rafıziydi. Rey sahibi bir rafıziydi. Bunda Hatip El-Kifay'de adı sahi. İmam Şafi İmam Şafi diyor ki Bidat ehli kimselerin şahitlikleri kabul edilir. Ancak rafizilerin de kabul ediliyor bak. Ancak diyor rafizilerin hatta bir ekola hariç. O yalan söylemeye ibadet sayanlar var ya hariç. Çünkü onlar kendilerine uyan kimselerin yandaşlarının lehine şahitlik yapmayı caiz görmektedirler. O bunun İbn Ebi Leyla, Sufyanet Sevri'nin de görüşü olduğunu nakletmiştir. Bunun benzeri bir görüş de Kadı Ebu Yusuf'tan, İmam Ebu Hanife'nin ashabı da nakledilmiştir. Hatip Kifayede bunu naklediyor. de Es-Sünen'de isnat ederek bunu naklediyor kardeşler. Bakın başka. Abdurrahman İbni e, Ebu Abdullah e, Muhammed İbni Yakub'a El Fadl İbni Muhammed Eşşe'rani hakkında soru soruldu. Kime soruluyor? Ebu Abdullah Muhammed İbni Yakub. Bu kim? İmam Müslim'in talebesi. Sayın Müslim var ya bizim. Yani tağuta küfretmek için rivayetlerini getirdiğimiz sayı gördüğümüz. Bakın diyor ki Soru soruldu. O da diyor ki bu kişi saduktur diyor. Saduk bir tadil ıslahıdır. Hadiste. tadil ıslahıdır. Cerh ıslahı değildir. Yani kabul görme ıslahıdır. Sonra diyor ki o şiirikte aşırı gidenlerdendi. Ona şöyle soruldu. Şimdi o şiirikte aşırı gidenlerden diyor ya. Sonra şöyle soruluyor ona. Diyor ki İmam Müslim talibesine. Ama sen sahihte ondan hadis naklettin. O da diyor ki, çünkü benim hocamın, benim hocamın Hatibel el de diyor ki, benim hocam derken İmam Müslim'i kastediyor. Kitabı Şiilerin hadisleriyle doludur diyor. Görüyor musunuz İmam Müslümi talebesi? Diyor, ne neyi keref görüyorsun? Benim hocamın yani İmam Müslim'in hadisleri Şiilerle doludur. Evet, dolu başka rivayet. Yakub ibni Yusuf el-Mutawwi iki kendisi kabirisidir. hadis ilminde. Bakın ne diyor. Abdurrahman ibni Salih el-Ezdi Rafiziydi. Rafiziydi. İmam Ahmed onunla içli dışlıydı. Yani İmam Ahmed diyor onu yanına yaklaştırıyordu. Onu ayırmıyordu. Onu yani koltuğunun kanatlarının altına almıştı. Yani artık Arap, Arapçasını okuyayım. Siz nasıl tercüme edersiniz? Kane yakşâ Ahmed ibn Hanbel fe buhu ve yudnihi. Onu yaklaştırıyordu. Denâ yaklaşma yaklaşma bu da bir vecihi. Yani Türkçe'de içli dışlıydı diyebiliriz. İmam-ı Ahmet de rafizi. i̇mam Ahmet'e ey Ebu Abdullah Abdurrahman rafizidir. Ne bu samimiyet diye soruluyor. İmam-ı Ahmet de şöyle cevap veriyor. Bakın subhanallah. İlleti nereden alıyor? Evet siz bunun bidatını görüyorsunuz. Tamam Rafiz'in bidatı var ama yani bu adam dinden çıkmış değil Müslüman ve bunların dine karşı şöyle bir sevgisi var. Bakın o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden bir grubu seven bir adamdır. Şimdi onları, şimdi on, ona onları sevme mi diyeyim? Huve thikatun, o sikatır diyor. Rafiz yanından ayırmıyor bunu. Bunu hatip tarihinde zikrediyor. Isnadı sahih. Isnat da geliyor hem de senetle. Bakın bu kişi var ya kardeşler Rafuzu olan ve İmam Ahmet'in onun içli dışlı olduğu yandan ayırmadığı bu kişi var ya. Yahya İbni Ma'in cehtadil alimlerinin imamı onun Şii olduğunu biliyordu. Hatta kendisi de ona şia diyordu. Şii diyordu. Şiilikle nitelendiriyordu. Ama buna rağmen onun hadislerini yazmıştır. Ondan rivayette bulunmuş ve onun sik olduğunu söylemiştir. <gülüyor> Yahya İbn Ma'in. Aynı şekilde başkaları da onun sik olduğunu söylemiştir kardeşler. Daha birçok kişi. Başka. Hafız Ebu Nuayn müzakerede diyor ki bize şöyle tahdis etti. Bana Muhammed İbni El Muzaffer tahdis etti ve dedi ki Kasım İbni Zekeriya El Mutarrizi'nin şöyle dediğini işittim. Bakın. Kasım İbni Zekeriya El Mutarrizi'nin şöyle dediğini işittim. Bakın. Bu yani sika kimsedir. Gidiyor imamlardan kendisinden hadis bulunanlardan rivayet etmek için sefer ediyor, hicret ediyor. Diyor ki bu kişi bakın, Kufe'ye geldim ve Abbad İbni Yakup'un yanına uğradım. Abbad İbni Yakup kimdir biliyor musunuz? Rafizilerin büyüklerinden ve Rafiziliğe davet edenlerdendir. Rafiziliğin büyüklerinden, Rafizilerin büyüklerinden ve Rafiziliğe davet edenlerdendir. O yüzden ne dedik? Davetçinin maslahata binaen tedib amaçlı rivayetini kabul etmeyebilirsin. Başka? Ettiği rivayette açık ve net mezhebini destekleyen rivayetleri de görsün doğru mu ama bakarsın ki bu o konuda şikan doğru mu ve bizzat yaptığı hadiste de mezhebini destekleyecek net bir şey yok yine gelmişlerdir hadis almışlardır. Dolayısıyla maslahat da ihtada bağlıdır. İlk dersleri hatırlarsanız bütün bunları anlarsınız. Hatırlıyorsunuz. Bütün kaideleri verdik. Diyor ki bu kimse Kufe'ye geldim. Abbad ibni Yakup. Abbad ibni Yakup'u aklınızda tutun. Rafizlerin davetçilerinden büyüklerindendir. O hariç oranın bütün hocalarından hadis yazdın diyor. Neden o hariç ama biliyor musunuz? Şimdi onu en önemli görüyor. En son ona gidecek. O yüzden o hariç diyor. Bakın şimdi devam ediyorum rivayette. Diyor ki onun dışındaki hocaların yanındaki işim bitince onun yanına gittim. Onu en sona bırakıyor. Bu rafizi davetçi kimseyim. Rafizin büyüklerindendir. O sırada o kendisinden hadis dinleyenleri imtihan ediyordu. Bu hem de öyle bir rafizi ki davetçi ya. Kendisinden her hadis alana... Alanı imtihan ediyor kardeşler. Hadis vermek için. Hem de Rafi akidesini ona dayatarak akidesinin ne olduğunu yani sen ne düşünüyorsun bizim bu akidemiz hakkında böyle imtihanlara tabi tutarak hadis veriyor. Buna rağmen ümmet gidiyor ondan hadis almaya koşuyor bizim Rabiler. Ünsi kabidler. Diyor ki onun en son yanına vardım o sırada o kendisinden hadis dinleyenleri imtihan ediyordu. Hem de ne imtihan Bakın rububiyette problem var bu Rabinin. Bakın şimdi. Bana dedi ki imtihanı ne biliyor musunuz? Bu bir de ama. Yani bu ravi, bu abbat, bu Rafizi ama birisi. Kör. O yüzden böyle her geleni belki adam on kere gelmiş aynı şeyle imtihan ediyor. Bilmiyor ya şimdi, gözü görmüyor ya. O yüzden hep imtihan ediyor onu. Diyor ki o sırada o, kendisinden hadis dinleyenleri imtihan ediyordu. Bana dedi ki denizi kim yardı? Yani orada su kanallarını kim açtı denizi? Ben dedim ki Allah yarattı. Aynı bugün bazı e, sofilerin söylemleri var ya. Hani diyoruz ya depremi durdurdu falan ya o depreme Allah mu? tamam ya Allah durdurdu da Allah ona vesile kıldı, güç verdi. O, ona o tasarrufu verdi falan. Ya Allah'ın vesilesiyle, Allah dilediği için o yapıyor var ya, bakın aynı şeyi söylüyor bu. Diyor ki, bana dedi ki denizi kim kazıp orada su kanalları açtı? Ona göre hadis verecek ona. Dedim ki denizi Allah yarattı. Dedi ki, öyle ama onu kim kazıp orada su kanalları açtı? O fiiliyatı işleyen kim? Denizleri yarmış. Su kanalları çıkarmış. Tamam yani asla Allah da kim onları o hale getirdi? Vesile ol kim oldu? Ben de dedim ki Şek söylesin. Yani Şek buyurun siz söyleyin. O da dedi ki onu Ali İbni Ebi Talip radıyallahu an kazıp orada su kanalları açtı. Devam ediyoruz. Sonra dedi ki peki onu kim akıttı? Dedim ki nehirleri de akıtan, pınarları da fışkırtan Allah'tır. Dedi ki öyle ama denizi kim akıttı? Yani bu fiilatı işleyen kim? Hani sen atmadın Allah attı falan var ya bu böyle bir muhabbet. Dedi ki öyle ama denizi kim akıttı? Ben dedim ki şey söylesin buyurun siz söyleyin. O da şöyle dedi onu Hüseyin İbni Ali akıttı. Bu mutarrizi bizim bu sikar abi, diyor ki işte bu Abbat'ın bu kişinin beni böyle imtihan eden bu kişinin gözleri görmüyordu. Bunu en sona bırakmış ya devamlı gidiyor. Bir seferinde onun evinde asılı bir kılıç Tekrar ertesi gün başka gün tekrar gidiyor. Diyor ki bir seferinde onun evinde asılı bir kılıç ve kalkan gördüm ve ey şeyh, bu kılıç kimin diye sordum. O da şöyle dedi, o benim kılıcım. Onu Mehdi ile beraber savaş etmek için hazırladım. Şiaların o Mehdi beklentisi var ya. O rafizlerden ha. Mutarizi devam ediyor. Diyor ki, şimdi bu ravi'nin başka daha ne olduğunu göreceğiz şimdi birazdan. Yine El Mutarizi şöyle diyor kardeşler. Ondan diyor dinlemek istediğim hadisleri dinleyip de onun yanındaki işim bitince bitip de şehirden ayrılmaya karar verince Abbat'ın yanına yine vardım. Yani onu en sona bırakmış. En son ayrılacağı zaman bile onun yanına varıyor. Onu en, en, en çok onu önemsemiş yani. Diyor ki bütün işlerimi bitirdim, hallettiğim ilmi uğraşlarımı tamamladım. En son diyor tekrar onun yanına gittim. O da bana daha önce sorduğu gibi hani amaya ya denizi kim kazıp Kanalları kim akırttı diye sordu. Bu da artık deli olmuş aynı soruyu ya duya, duya. Ben de dedim ki onu Muaviye kazdı. Amr az akıttı As dedim ve sonra önünden atlayıp koş kaçmaya başladım diyor. O da arkamdan şu Allah düşmanın fasığı yakalayıp öldürün ya da buna benzer şeyler söyleyerek bağırmaya başladı. Bu rivayeti Hatibel Bagdad'ı naklediyor ve sahih. İsnatla da gelmiştir hem de bize bu. Bakın. Hatta bu mutarrizi var ya bu Şia'dan. Dikkat ettiniz mi en son sözüne? Ne kadar sikabi abi, ne kadar güvenilir. Ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor kaçıp koşmaya başladım ya benim arkından arkamdan dedi ki şu Allah düşmanın fası yakalayıp öldürün ya da buna benzer şeyler söyledi. Bakın ona bile ne kadar dikkat ediyor o rivayete. Ya bu Allah düşmanın fası öldürün ya da buna benzer bir şeyler söyledi. Hani kaçarken net duyamıyor ya. Ona bile onu bile naklederken böyle naklediyor bize işte. Rububiyet diyoruz ya işte Rububiyet ufak böyle Yanlış anlattığımız yanlış taksimatlar. Bakın burada kim? Şimdi Abbad ibni Yakup kimdir biliyor musunuz? Bu adam. Böyle bu ravi yani bu kadar sorunu olan bu ravi. Aynı zamanda Osman radıyallahu anh'a dil uzatılması nakledi, dil uzattığı nakledilen bir kimsedir bu. Görüyor musunuz kardeşler? İbni Hibban onun hakkında ne diyor biliyor musunuz? Bakın bu basıları anlatın. Bu kadar problemleri gördük. Davetçi, Rafiz'i, Rububiyette problemleri var, kendilerinden hadisanları imtihan ediyor, Mehdi ile savaşacak, ümmet ona hadise koşuyor. Bakın, bu adam, bu kişi, aynı zamanda Osman radıyallahu anh'a da dil uzattığı naklediliyor. İbni Hibban da onun hakkında ne diyor? Bakın, daha hala problemlerini sayıyorum. En son ne diyeceğim onun hakkında? Bakın, İbni Hibban bunun hakkında diyor ki, kâne rafidiyen dâiyeten ile rafdi. O rafiziliye çağıran, davet eden bir rafiziydi. Bu kimse? İbni Huzeyme hakkında da ne diyor biliyor musunuz? Bakın İbnu Huzeyme. Sahih ya. İbni Huzeyme'nin sahihi diyoruz değil mi? Biliyorsunuz İbnu Huzeyme'nin sahihi var. Başka İbni Huzeyme'nin kitabı tevhidi var. Ehl-i Sünnet'in kaynak kitaplarındandır. Akide kitap, e, akide e, hadislerini toplayıp senetleriyle birlikte bab başlığı altında topladığı eserler var. Kitabı tevhid diye İbni Huzeyme'nin. Bizim kaynak kitaplardandır. Değil mi? İbni Huzeyme buna ne diyor biliyor musunuz? Adalete bakın. حَدَّسَنِيَ الْمُتَّحِمُ ف۪ي د۪ينِهِ اَسْصَدُوقُ ف۪ي حَد۪يسِهِ Bu adam için, bu ravi için. Bana dininde itham edilen ama hadisinde Sadık olan birisi tahdis ediliyor. Adalete bak. Evet dininde itham ediliyor. Rafizleri, bidatları var, şirke kadar götüren şeyleri de var. Diyor ki işte dininde müttehi itham edilen ama hadisinde sadık olan kişi bana tahdis etti ki diyor. Görüyor musunuz? Şimdi bu kimdir biliyor musunuz? Bu adam Bukhari Müslim'in ravilerinden biridir. Evet şimdi devam ediyoruz kardeşler. Ve daha birçokları da onun sik olduğunu söylemiştir. Bunun da ayrıyetten Evet. Bakın Ebu Davud. Ebu Davud'a diyor ki Amr İbni Sabit, Sabit soruluyor. Diyor ki o kötü bir adamdır. Bak Ebu Davud'un adaletine bakın. Amr İbni Sabit soruluyor ona. Böyle bir ravi. Diyor ki o kötü bir adamdır. Hannat dedi ki ben onun namazını kılmadım. Yani o kadar kötü görüyor. Biliyorsunuz bidat elinin zecirden dolayı, maslahattan dolayı, değil mi? Zecir etmekten dolayı alimler maslahat görür. Davetçinin, bidatçinin namazını bazen kılmayabilir. Bunların bütün tavsiyelerini verdik geçen derslerde. O şöyle demiştir. Bu kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölünce beş kişi hariç herkes kafir oldu. Böyle bir abi bakın. Derken Ebu Davud yine onu kınamaya, kötülemeye devam ediyor. Böyle bir adam yani bakın düşünün. Ebu Davud dedi ki sonra devam ediyor Ebu Davud onu kınıyor kınıyor kınıyor sonra onun sik olduğunu söylemek için ne diyor bakın sik olduğunu bu kişinin İsmail İbni Ebu Halid ve Süfyan bu imamlar uğursuz Amr İbni Sabit'ten rivayette bulmuştur diyor. Yani onun sik olduğunu söylerken bile dayanamıyor uğursuz Amr İbni Sabit'ten rivayette bulmuşlardır sik olduğunu söylemek için görüyor musunuz? Onun hadisleri Şia'nın hadislerine benzemiyordu. Yani onun hadislerinin doğru düzgün olduğunu kastediyor. Bunu sualat Ebi Ubeyd el-Acurri bizzat bunu Ebu Davud'a soruyor. Direkt muhatap. Oradan aklediyor bunu. Bakın, bununla birlikte Ebu Davud süneninde bu raviden bir hadis ta'lik olarak rivayet etmiş ve hadisin peşinden şöyle demiştir. Bu kişi. Bak Ebu Davud onu o kadar kötüledi. Hatta sık olduğunu olduğunu söyle, söylerken bile uğursuz, böyle böyle Amr ibn Sabit dedi. Not alın bunu. Herkesin evindeki Türkçe Ebu Davud özellikle dikkat etin derste söylemek için tutuyor. 28 Nolu hadisin altında söylüyor bunu. Yazın, herkes gitsin kütüphanesine alsın Ebu Davud'u, 28 Nolu hadise baksın. Bundan hadis naklediyor, sonra şöyle söylüyor, da okuyorum. Amr ibn-i Amr ibn Sabit'in. Rafizi رجل سوء ولكن كان صادقا fil hadis. diyor ki Amr ibn Sabit Rafizi ve kötü bir adamdır fakat hadis konusunda sadıktır doğru sözlüdür. Bunu biz zatsünen Ebu Davud da naklediyor kardeşler 28 nolu hadisin altında hani. Biliyorsunuz Ebu Davud bazen kriterler yapar hadisler hakkında. Keza Tirmizi özellikle Tirmizi hayranım bu konuda. Evet. Amr ibn Sabit'e yakın biri daha var bir abi daha. Bu da kim? Adi ibn Sabit el-Ensari el-Kufi. Rafizilerin aşırılarındandır kardeşler bu kimse. Rafizilerin aşırılarındandır, gulatlarındandır. Onun hakkında Abdurrahman ibn Utbe el-Mes'udi diyor ki kardeşler, imamdır ki Hicri 160'da vefat etmiştir düşünün. Biz Şianın görüşünü Adi ibn Sabit'ten daha fazla benimseyen birine rastlamadık. Böyle birisi. Şia'nın görüşünü Adi İbni Sabit'ten daha fazla benimseyen birine rastlamadık. Ebu Hatim Razi de diyor ki o sadıktır. Şia mescidinin imamı kıssacısı ve vaiziydi. Ve sadıktı diyor. Böyle bir insan. El-Cerhü ve Ta'dil eserinde hem de söylüyor bunu. Hatim Razi. Yahya İbni Ma'in. Onun hakkında diyor ki Şiilikte aşriydi. Öyle diyor. Buna rağmen ya, ya ibn Mahin başka bir rivayette bu kişi hakkında diyor ki, Sika ahlaklerden hadis naklettiği süreci onda bir beyiz yoktur. Yani yeter ki rivayet aldığı kişi de e, rivayet aldığı kişi de Sika olsun. Doğru mu? Bak, şiirlikte aşırıdır diyor. Ama hadis naklettiği kişi de sahihse, Sika ise hadisi kabuldür diyor bu kişinin. İmam Ahmed onun hakkında diyor ki o sikadır ancak o Şiiydi diyor. Bunu bizzat İmam Ahmed'in oğlu babasından naklediyor. Darakut ne diyor ki o sikadır ancak aşırı bir rafiziydi. Şu ala tüsülemiydi. Ve o bundan daha üstün Bukhar ve Müslimin sahillerinde hüccet kabul ettikleri kimselerden biridir işte bu da aynı zamanda. Horobiyette problemi olan rafizi gibi. Bu da Bukhari Müslüm. Hatta İmam Müslim şimdi buna dikkat edin. Kaç dakika oldu bu arada? İki sayfa bir şey kaldı. Tamam. Üç dört dakika bir şey kaldı inşallah. Bakın hatta İmam Müslim bu raviden de hadis naklediyor. Bizzat hadisinden nakledeyim. Bakın bu böyle aşırı bir şeyi, Böyle bir rafizi aşırı davetçi. Bunlar hakkında İmam Ahmet Şia diyor ona Dar-ı Kutnu, Rafız'ı diyor. Ee, Yahya İbn-i Ma'in Şiilikte aşırı giden diyor. Değil mi? Hatta ne diyor? Şianın görüşünü bundan daha çok benimseyen, daha çok davet şey yapan, içselleştiren, benimseyen, onun görüşünü kabul eden kimseye rastlamadık diyor. Bu ravi hakkında i̇mam Müslim bir rivayet yapıyor. Yaptığı rivayet de Şiilerin hep kendilerine delil getirdikleri. Rivayetlerden birisi ve saymış şimdi. Bakın. Bizzas senedi komple sayayım anlayın. Şimdi İmam İslâm diyor ki, Ebubekir Bekir İbni Ebi Şeybe, o diyor Vekiden, o Ameşten, o da Adi İbni Sabit'ten, işte bu ravi. Adi İbni Sabit'ten. O da Zer'den, o da Ali Radıyallahu Tesadüfe bakın, Ali Radıyallahu değiniyor bir de ravi. Ali Radıyallahu şöyle demiştir. Dâneyi yaratan ve insanı halk eden Allah'a yemin ediyorum. Ali Radıyallahu diyor bunun üstünde. Beni müminden başkasının sevmesi, ve münafıktan başkasının buğz etmemesi, ümmi olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bana kat'i bir ahdedir. Böyle bir rivayeti de ediyor. İşte bu Müslim'de arkadaşlar. İbnül Cüneyd Yahya İbni Maiden El Hüseyin İbni Hasan El Eşkar hakkında şöyle dediğini naklediyor. Bu da başka. Diyor ki aşırı şiaya mensub idi bu kimse. Ben dedim ki peki onun hadisi nasıldır? Dedi ki hadislerinde bir beis sakınca yoktur. Ben sadık mudur diye sordum. Evet ondan hadis yazdım dedi. Ve bu size naklettiklerim bunca rivayetlerin onda biri bile değildir kardeşler. Önümüzdeki hafta da bidat ehlinin fetvalarının durumunun ehli sünnette ne olduğu konusu işlenecek. İşte görüyor musunuz kardeşler? Ehli sünnet öylesine adildir ki bunların bidatlerini yerden yere vurmuşlardır. Bidatlerinden şiddetle sakındırmışlardır. Hatta böyle böyle yapan küfre girir demişlerdir bazen. Doğru mu? Ama ne yapmışlardır? Bidat ile o bidatı işleyene ayırmışlardır. Han diyoruz ya bir mesele küfür şirk olabilir ama muayyene indirgediğinde hüküm farklı. Hem de öyle farklı ki bizim akidede delil getirdiğimiz hadisleri tekfir etmek için gece gündüz insanların kanını malını helal saymak için, hanımlarını cariye kabul etmek için, nikahımızı altına almak için kocasından boşandırıp zorla kocam müşriktir. Gel benim nikam altına gir diye deliller sunduğumuz kaynakların içerisinde o hanımlarını cariye gördümüş işte o rafizler, var. O işte hariciler var, o mürciyeler var. O mutezileler var vesaire. İşte ehli i sünnet böyle adildir. Ne diyor? Bana haddeseni el-mutehimu fi dinihi, es-sadûku fil hadis fi-hadîsihi. Bana dininde müttehim olan ama hadisinde sadık olan nahdirtti ki diyor. Şu adalete bakın kardeşler. İşte Ehl-i Sünnet'in merhameti ile dünya şu anda dünya Selefiliğinin katılığı arasındaki fark budur. Baris. Diğer bir tabirle dünya Vehhabiliğinin arasındaki fark budur. İşte Vehhabi ile Selef arasındaki fark budur, budur işte kardeşler. Evet burada bırakıyoruz. Vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve Muhammed.